Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biliyorsunuz kardeşler, iki aya yakın neredeyse peygamberlerin kıssasını anlatmaya başlamıştık. Ve en son Allah azze ve celle Ramazan'ın son haftasında bizlere Adem Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmeyi nasip etmişti. Bu arada Allah'a temennim hepimiz için hem benim için hem sizler için Ramazanda yapmış olduğumuz amelleri kabul etmesidir. Bizleri Ramazandan günahları affedilmiş olarak çıkanlardan elemesidir. Netice olarak hatırlarsanız eğer, ben son yine bir hatırlatma yapayım. Son dersimizde demişti ki Allah azze ve celle şeytana ve orada bulunan bütün meleklere istisnasız Adem'e secde etmelerini emretti. Ve demiştik, bu secdenin bir takım hikmetleri var. Yani Allah Azze ve Celle durduk yere meleklere Adem'e secde edin demedi. Bununla beraber Allah Azze ve Celle iki şey istedi. Birincisi, Allah istedi ki Adem'in şerefini göstersin meleklere. Yani Adem'in meleklerden daha üstün olduğunu, bir peygamber olarak bunu göstermek istedi. İkincisi ise dedi ki Allah şeytanın pisliğini ortaya çıkarmak istedi. Ve burada şunu anlatmıştık bu dersimizde özellikle, demiştik ki kardeşler dikkat edin, bir insan başka insanlar tarafından beğenilmek istemesi, bir insanın yaptığı amellerin başkaları tarafından takdir edilmesini istemesi, bu gayet normal bir şeydir. Yani bunun rüyayla bir alakası yoktur. Çünkü insan, madem insanız, hepimiz isteriz ki yaptığımız amellerimiz takdir edilsin. Hatta bu konuda size bir peygamberi de örnek vermiştim, İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verdim. Dedim ki İbrahim Aleyhisselam tevhidin imamıdır. Hatta ona halil denmesinin sebebi çünkü İbrahim Aleyhisselamın kalbinde Allah'tan başka hiç kimseye yer olmadığı için Allah Teala onu kendisine halil edilmiştir, dost edilmiştir. Bu İbrahim Aleyhisselam bile diyor ki Allah'a "Ve cealli lisana sidqin fi'l-ahirin." Bana başka insanların arasında güzel güzel anılmayı nasip eyle. Yani İbrahim Aleyhisselam bile yaptıklarının boşa gitmesini istemiyor. İnsanların onu düzel almasını istiyor. Şimdi tevhid önderi olan bir peygamber bunu talep etmişse, benim senin bunu talep etmem hayda hayda normal olan bir şey. Fakat burada problem şu, insanların bizi sevmesi, insanların bizi beğenmesine nasıl ulaşacağız soru. Ön iki seçenek var. Ya bunu hiyya yoluyla yapacağız, olmadığımız gibi görüneceğiz, Yaptığımız amelleri insanlara duyuracağız. Hatta yapamadıklarımızı da yapmış gibi insanlara kendimizi göstereceğiz. Dedi ki bunun yolu hüsrandır. Hatta buna bir takım örnekler de verdik. Bu kesinlikle ne Allah'ın ne de insanların rızasını kazanmanın yolu değildir. İkincisi ise dedi ki Allah'a razı edeceğiz. Kalpler Allah'ın elinde. Allah bir insanı söyledi mi? Bir insanın kalbinden razı oldu mu? Yeryüzündeki bütün insanları onlar razı eder zaten. Bunda da İmam Müslim'ün Ebu Reyya'da rivayet ettiği bir hadisi size aktarmıştım, Demiştim, Pey peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, Allah bir kulu sevdiğinde cibirliği çağırır. Ey cibriyler, ben falanı seviyorum sen de onu sev. gider gök ehrini arasında nida eder. Ey melekler, der, Allah falancayı seviyor, ben de falancayı seviyorum, siz de falancayı sevin diye. Ve yeryüzünde o insan için kabul kılınır, yani insanların kalbinde, o insana karşı bir teveccüh, o insana karşı bir sevci Ama tam tersini de söylemiştik hadiste. Allah birine buğz etti mi yanına çağırır. Ey Cibril'ler ben falan kese buğz ediyorum, sen de ona buğz et. Ve Cibril sema ehlini toplar, Allah falan kese buğz ediyormuş, siz de falan kese buğz edin der. Ve yeryüzündeki insanların kalbine o insanın buğzu yerleştirilir. Ve hatırlarsanız kardeşler demiştim ki, ve Allah'ın en nefret ettiği, en çok buğz ettiği, dünyada ve ahirette sahibinden yüz çevirdiği amellerden bir tanesidir. Öyleyse asla riyal, insanların yanında kabul görmenin yollarından bir tanesi değildir. Bilekis riyal hem dünyanın hem de ahiretin füsranıdır. İkincisi ise, ve Allah, melekleri aleyhisselam'a secde ettirmekle, şeytanın içindeki pisliği, şeytanın içindeki ikiyüzlülüğü ortaya çıkardı. Ve şunu söylemiştik müftik, kim? Allah'a sırt ile muamele etmezse, kim Allah'ı ve ümminleri aldatmaya kalkarsa, muhakkak günün birinde Allah Azze ve onun hakikatini ortaya çıkaracaktır. Ve bundan kaçış yolu da yoktur. Ve bunu örnek olarak da, hani konumuz uzundu ben hatırlatma adına söylüyorum. İmam Bukhari ve Müslüm'ün Sehl ibn-i sadin -i bize rivayet ettiği bir adamın kıssasını size anlattım Allah Resulü bir savaşta dedi ki, kim cehennem elinden olan bir adama bakmak istiyorsa ama şu adama baksın. Bu sahabelere çok ağır geldi. Niye? Çünkü Allah Rasulü'nün işaret ettiği adam, kavmi içinde en çok hizmet eden, en güzel savaşan, en önde olan bir adamdı. İnsanlar buna bir türlü şey yapamadılar, anlam veremediler. İçimizde en iyimiz, savaş konusunda en cesurumuz nasıl cehennemlik olabilir? dediler. Bir tane sahabe dedi ki ben bunu takip edeceğim. Takip etti ve o adam savaşın ortasında bir yere aldı. Daha sonra o yaranın acısına dayanamadığı için kılıcını karnına bayadı ve kendi kendini öldürdü. O sahabe peygamberimize geldi ve dedi ki, şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Niye? Sen demiştin ya Allah'ın Resulü, kim cehennem elinden birine bakmak istiyorsa falan adama baksın. Ben onu takip ettim, onun durumu şöyle şöyle şöyledir diyor. Bakın kardeşler bu adam, sahabenin yanında kabul görmüş bir adamdı. Sahabe onu kahraman zannediyordu. Sahabe onu çok hizmetkar, çok fedakar, çok da bir insan olarak zannediyordu. Fakat Allah azze ve celle buna razı olmadı. O Allah'a sırtıyla kulluğ etmedi. İkiyüzlülük yaptı. Riyakarlık yaptı. Olmadığı gibi göründü. Son anında, ölüm anında Allah azze ve celle onun gerçek yüzünü insanlara göstermiş oldu. Öyleyse Allah bazen gibi yüzünden belalar indirir. bazen musibetler gönderir. Bazen de şatih olaraktan bir emirle Müslümanları mükellef tutar, ve Allah'ın burada hedeflediği bir hikmet vardır. O da yalancı olanlarla doğru olanlar, ikhlaslı olanlarla riyakar olanlar birbirlerinden ayrılsınlar diye. Onun için, hatta şöyle bir şey söylemişim size, aramızdan dökülenler olabiliyor, aramızdan İslam dinini terk edenler olabiliyor, aramızdan Müslümanlara ve davasına hainlik yapanlar olabiliyor. Bunlar bizi üzmemelidir. Niye? Çünkü bunlar Allah'ın bir toplumu sevdiğini ve o toplumu temizlemek istediğini alametidir. Ondan dolayı Allah Azze ve daha ziyade hamd etmek gerekir. Elbette insan İslam'dan insandan eden, davayı terk eden insanlara üzülür. Çünkü beraber yemişsin, içmişsin, omuz omuza vermesi, aranızda bir hukuk oluşmuş nihayetinde. Fakat ne olursa olsun, eğer davanın içerisinde davaya hak etmeyenler varsa, sadık olmayan insanlar varsa, Allah Azze ve Celle elbette ki bunları temizleyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle adildir ve adalet sıfatıyla insanlara muamele ediyor. Bugün ise geçen dersimizi kısaca özetledikten sonra, son dersi şunu anlatacağız inşallah. Şeytan, Allah'a ne dedi peki bunun karşılığında? Yani geçen dersimizde şunu anlatmıştık, demiştik ki Allah Azze ve Celle şeytana secde etti dedi, şeytan secde etmedi. Allah Azze ve Celle ona dedi ki, مَا مَنَحَكَ اَنْتَ سُرَئِ Ben sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan şey nedir ey İblis dedi. O da Allah Azze ve Celle dedi ki, "Xalak etti mi minnane? Sen beni topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. O ise topraktan yarattın. Yani İblis Allah Azze diyor ki, ben Ademden daha üstün. Ben toprağın, ben ateşin o ise topraktır. Öyleyse ben ona secde etmem. Tabi Allah Azze ve Celle bunun karşılığında şeytana çok kızdı, gazaba geldi. Ve şeytan dedi ki, "Kale, fakruj minha, fena ykuldulak, anta tekbara minha." Ora lan sen orada da büyüklerden hakına sahip değilsin. Yani sen nasıl benim kuzurunda, benim karşımda bana tekbir edebiliyorsun? Dedi. Bunun karşılığında şeytan Allah'a vezel etti ki, "Kale, Rabbi, anzirini illa yamu ibasun." Ya Rabbi, dedi, bana müddet ver. Kıyamet gününe kadar, insanların dinleyeceği gününe kadar bana bir müddet ver. O gün kadar beni yüzünde kalayındı. Allah azze ve celle diye ki, "Kale, sen nekenin musallim? Muhaqqisem kendisine müddet verilenlerdensin. Bakın kardeşler, burada şeytan Allah azze ve ne diyor? Yani asıl bizi ilgilendiren konu artık burası. Şeytan diyeğin bu konuşmalar akabinde Allah azze ve diyor ki, "Kale, səbima ahu itani, la aq oidan ma lahum saratek almustakin. sen nasıl beni sabtardıysan? Nasıl beni bu cennetinden kovduysan ben de senin dost doğru yolunda oturacağım. Yani şeytan kendini ne olarak isimlendiriyor? Yol kesici olarak da. İnsanlar için var olan bütün yolların başına oturacağım diyor şeytan. Sınale'atiyennahum min bayni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an shama'ilihim ve la tajidu esarehum shakilan. Sonra onlara sağlarından gelecek. Sonra onlara sollarından gelecek. Sonra onlara önlerinden gelecek sonra onlara arkalarından geleceğim ve sen onların bir çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Yani ben öyle bir onlarla uğraşacağım ki, öyle bir onların yollarına tuzaklar kuracağım ki insan oğlunun sen o insanların çoğunun sana hakkıyla kulluk yapanlardan göremeyeceksin. Başka bir ayet-i şeytan Allah'a şöyle dedi, قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِهِ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُغُوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Ya Rabbi dedi sen nasıl beni saktırdın? ben de yeryüzümde onlara susleyeceğim Yani onları bir harama düşürmek istediğim zaman direkt gel haramı iş O haramı susleyeceğim de susleyeceğim kılıfa sokacağım da kılıfa sokacağım, ondan sonra o insanları o harama davet edeceğim ve ben onları saptıracağım. Başka bir ayette Allah dedi ki لَا اَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَمُ illa قَلِيدًا Ben o adamın zürriyetine, nasıl ki normalde bir yani binek hayvanlarını kontrol altına almak için biliyorsunuz onların çenelerine yahut ağızlarına bir şey takarlar. İlk gibi bir şey takarlar. Evet. O ipi elinde bulunduran aynı zamanda şeyi elinde bulunduruyor demektir. O hayvanı da elinde bulunduruyor demektir. Şeytan da bu kelimeyi kullanıyor. لَاَحْتَنِكَمْنَ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلَ Onların azı müstesna Allah'ım, ben onların böyle kancayı takacağım onlara, onları kendi boyundurumum altına alacağım diyor şeytan. Şimdi burada kardeşler, Allah Teala bu kıssayı bitirdikten sonra Şeytan Allah'a bunları söyledi. Tamam. Peki Allah biz insanlara bu olaya nasıl bakmamızı istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'la şeytan arasındaki mesele, daha sonra Allah'la şeytan arasındaki bir diyalog insan İnsan oğlunun nasıl bakmasını istiyor Allah Azze ve Celle? Şimdi size onu anlatacağım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı bu kıssayı anlattıktan sonra bu olayı düşmanlık bazında ele alıyor. Ve insan oğluna bu olay bu şekilde öğretiyor. Ayet kelimede diyor ki: İnna huleku madhuu mubiim. Muhakkak ki şeytan sizin ab açık bir düşmanınızdır. Muhakkak ki şeytan sizin ab açık bir düşmanınızdır. Bunu bütün insanlara söylediği gibi, bunu Adem aleyhisselamı cennette kudur gibi Adem aleyhisselamı da söylüyor. Qulna ya Adamu, İnna haza aduul laka wa rizoujika, fala yuqrinna kuma min al jannati fatashqa. Deliki ey Adam. Wa ya bu şeytan. Senin ve senin eşinin en büyük düşmanı budur. Sakın ha dikkat edin. Sizi cennetten çıkarmasın bu. Başka bir ayette kelimede Allah Azze ve Celle insanların bu uyarıyı anlamadıklarını düşünerekten şöyle söylüyor. Diyor ki: "Efetetefune ve zurriyete aulia ve hum lekum "Ve onun dostlarını size düşman olmalarına rağmen kendinize dost mu ediniyorsunuz?" diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanoğlu, bakın kardeşler şuraya dikkat edin, normalde düşman sahibi bir insan, mesela özellikle doğrular bu söylediğimi daha iyi anlayacaklardır, bir yerde bir kan davası varsa veya birilerinin insan kendine hasım edilmişse, bu düşmanlığın birinci şeyi, birinci adımı dikkattir. Yani gafil olan adam avlanır, bir adam düşman sahibi ise. Mutlaka dikkatli olmak zorundadır. Sürekli ama nereden bana bela gelecek, nereden kurşun gelecek, nereden musibet gelecek diye teyakkuz halinde olması lazım. Bir insan en düşman sahibi ise ve düşmanı da cindi anlamda kuvvetli ise, buna rağmen insan gaflet halindeyse, o insanın avlanması ve vurulması şey değildir. Yani yadırganacak veya da böyle çok acayip görülecek bir şey değildir. Allah Azze ve Celle de insanın böyle olmasını istiyor. Ey insan diyor, bak ben ki Allah'ım, benim yanımda her şey küçüktür, hiçbir şey büyük değildir. Ben şeytanın sana apaçık bir düşman olduğunu söylüyorum. Madem şeytan senin düşmanındır, hatta Araf suresinde Allah olayın başka bir boyutunu bize anlatıyor. Diyor ki, اِنَّهُ يَرَيْكُمْ O sizi görür, şeytan sizi görür. Peki nasıl biri görür? مِنْ هَيْسُ لَا Sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Yani bu öyle bir düşmandır ki, şimdi görülen, yeni bilinen düşmana karşı tedbirini alabilirsin. Fakat şeytan öyle bir düşmandır ki, sen onu göremiyorsun, nereden sana yaklaşacağını bilemiyorsun. Öyleyse diyor Allah azze ve celle, senin daha fazla dikkatli olman lazım. Daha fazla sürekli teyakkuz halinde olman lazım ki, bu şeytandan sana gelen musibetlerden, bu şeytandan sana gelen belalardan ve afetlerden kendi nefsini koruyabilesin. E peki kardeşler, burada şu soruyu sormak lazım. Allah Azze ve bizim bize dinikatımızı bu şeye çekti. Allah. Allah zelan bu olaya çekti. Peki şeytanın düşmanlığında insan üzerinde kazanmış olduğu başarının oranı nedir? Bu soruyu sormak lazım. Bu sefer Allah bize bunu anlattı Kur'an-ı Kerim'de. Yani in bize düşman olduğunu söyledi. Düşman olduğu halde ona karşı dafine olanlar, onu görmemesi gelenler var. Allah zelan da bunlara karşı tacibini de dile getirdi. Siz nasıl o size düşman olmasına rağmen onu ve onun dostlarını kendinize dost edinebilirsiniz diye Allah'ın insanları uyardı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette Allah ve Rasulü bize şeytanın bu düşmanlıktan elze ettiği başarıyı anlatıyor. Bakın kardeşler şu ayet-i kerimeyi dikkatli dinleyin. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ sadda عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا تَر۪يخًا مِنَ Kasam olsun ki diyor Allah, yemin eden Allah, şeytan Allah hakkındaki zannını doğruladı. Şeytanın insan hakkındaki zannı neydi? Çoğunu saptıracağım, çoğunu süsleyeceğim, çoğunu ayağını kaydıracağım, çoğunu kendi boyunduruğum altına alacağım, şeytan böyle zannediyordu. Peki şeytanın bu zannı gerçekleşti mi? İşte Allah de şeytanın zannını tasdik ediyor. وَلَكَدْ سَدَّكَ عَلِيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّنُوْ Şeytan muhakkakti onlar alimindeki tasdik etti. fal tabağoru <gülüyor> illa bir müminlerden çok azın üstesine kalan insanların hepsi şeytana tabi oldu diyor Müminlerden bir fırka bir topluluk üstesine kalan insanların hemen hepsi şeytana tabi oldular diyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, İmam Bukhari ile Müslümanlara rivayet ettiği bir hadiste. Kıyamet gününde şeytanın başarısını bize anlatıyor. Ne elde etmiş şeytan? Allah diyor ki, kıyamet gününde aleyhisselam'a der ki ''Ya Adem'u akhric ba'senler'' ''Ey Adem ateşin topluluğunu çıkar.'' Niye bu işi Allah e veriyor? Çünkü kardeşler Adem insanlığın babasıdır. Allah ona diyor ki, şu gördüğün bütün insanlar arasında ateş ehli olanları çıkar ey Adem. Adem Aleyhisselam sordu. Dedi ki, ''Volga baksınlar ya Rabbi, ateşin ehli kimdir? Ateşe çıkarmam gereken insanlar kimdir? Bana bu söyle.'' Allah Azze ve dedi ki Adem'e her bin tane insandan 999 tanesini çıkar. Yardım. İşte bu şeytanın Allah'a verdiği sözde elde etmiş olduğu başarıdır. Her bin tane insandan 999 tanesini ateşe gönderdi şeytan. Ve Peygamber görüşte işte o an, yani Celle'nin bu sözü söylediği an, bebeklerin yaşlandığı, hamile kadınların çocuklarını düşürdüğü, emzikli annelerin çocuklarını terk ettiği ve insanlar sarhoş olmadığı halde, dışarıdan bakıldığı zaman sarhoş gibi görüldükleri andır. İşte bu an her bin kişiden 999 tanesini çıkar. Öylese bak kardeşim, sana şunu söyleyebilirim. O 999 taneden bir tanesi de sen olabilirsin. Yani senin veya benim, Celle'nin rızasını kazanmamız, ve cennete gitmemizin oranı binde birdir. Yani her bin tane insandan bin tanesi Allah Azze ve Celle'nin kazanacak ve cennete gidecektir. Peki o 999 tanesini cehenneme kim götürdü kardeşler? Şeytan. Çünkü kıyamet günü cehennemin kapısında duracak ve insanlara diyecek. Oma kani ri alayum min sultanin illa anda autum fas tajatun li falatunulun ve nurun anfasakum. Benim sizin üzerinde bir gücüm, bir kuvvetim yoktu. Sadece sizi davet ettim, gelin dedim siz de bana icabet ettiniz. Birini kılayacaksanız beni kınamayın. Kendi nefislerinizi kınayın diye, şeytan insanların onun davetine icabet ettikleri için cehenneme girdiklerini insan oğluna tekrardan hatırlatacak. Öyleyse bir dikkatli olmak lazım. Hatta size burada kardeşler, Mısırlı alimlerden bir tanesinin sözünü söyleyeceğim. Yani beni çok etkilemiş ki, umuyorum inşallah sizlerin de imanını arttırır, sizleri de etkiler. Mısırlı Refaî Surur diye bir alim var eski alimlerden bir tanesi. Şeytanla ilgili bir kitabı var. Yani ismini hatırlamıyorum. Yani bir daha önceki süreçte cezaevinde okuduğum bir kitaptı. Orada şöyle bir şey söylüyor. Südan derken kitabı okuyana, unutma ki ey falanca diyor, sen şu anda isminle babanın isminle bütün künyenle şeytanın önünde hedef halindesin. Yani senin öyle bir düşmanın var ki, misal örnek veriyorum. Diyor ki işte hacı oldu, halis, falanca oğlu falanca bunu ne kadar saptırabildin? Yani şöyle bir şey yok ha, bütün insanları saptırıyorum, arada şu şahıs ne kadar saptı? Şeytanın böyle bir derdi yok. Şeytan diyor ki, senin adını analaktan bunu söylüyor. Falanca oğlu falanca'yı bugün ne kadar saptırdınız? Falanca oğlu falanca'yı bugün Allah'ın dininden ne kadar uzaklaştırdınız? falanca öldü falanca, Allah bugün ne kadar gazabe geldi, ne kadar kızdı, ne kadar rahmetinden uzaklaştırdı diye, şeytan kendi dostlarına bunu soruyor. E düşünün bizim böyle bir düşmanımız var, ve bizim gibi bin tane insandan 999 tanesini saptırmış ve biz ismimizle ve cismimizle o düşmanın önünde hedef halindeyiz. Öyleyse kardeşler hepimizin çok çok fazla dikkatli olmamız lazım. Size burada şöyle bir soru sorayım inşallah, belki aklınıza gelir, ben sorayım, ben cevap vereyim. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve bize şeytanı anlatırken diyor ki اِنَّ تَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ دَعِفًا Muhakkak ki şeytanın tuzağı zayıftır. Şimdi bu her kadar anlattıklarımla, şu an okumuş olduğum ayet, çelişiyor gibi görünebilir. Yani madem şeytanın tuzağı bu kadar zayıftır, o zaman bu şeytan nasıl bin tane insandan 999 tanesini saptırabiliyor? Burası biraz imki iş ediyor. Sebebi şudur kardeşler, çünkü insanlar şeytanla mücadele ederken, nasıl mücadele edeceklerinin yolunu vahiyden alırlarsa, şeytanın tuzakları muhakkak gezirektir. Fakat insanlar şeytanlara karşı vahiyden yüz çevirirse, o zaman işte şeytanın tuzakı çok çetindir, çok şiddetlidir, Allah içine düşene yardımcı olsun. Bakın Allah Adem Aleyhisselam'ı şeytanı adam hava annemizi gök yüzünden kovduğunda cennetten kullar bütün hacamıa oradan hepimiz beraber aşağıya inin dediğinde Kur'an-ı Kerim'de iki yerde iki tane ayet indirdi. Yani onları yeryüzüne indirirken tamam nasıl kurtulacaklar? Nasıl Allah'ı razı edecekler? Bunun yolunu da gösterdi. Biri Bakara Suresi'nde. Allah Teala dedi ki: "Fe inna ya'tiyannakum minni huden. Fe len tebi'e فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ve هُمْ يَحْزَمُونَ <gülüyor> Siz yeryüzünü yerin, benden size bir hidayet gelecek. Yani kitap göndereceğim, Rasûl'ler göndereceğim, benden size bir hidayet gelecek. Kim benim hidayetine tabi olursa, فَمَنْ تَبِعَهُدَيَهَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَمُونَ Onlara korku da yoktur, onlara üzüntü de yoktur. Yani geride bıraktıkları amellere dair bir korkuları söz konusu değildir. Yani acaba bu ameller kabul oldu mu olmadı mı? Allah Azze onları kabul etmiştir. Onlara bir üzüm de yoktur. Yani yarın acaba Allah bize ne yapacak? Cennette cehennemde Allah bize ne yapacak? Böyle bir üzüne de sahip değildiler. Bir de Tamah Suresi ne diyor Allah Azze ve Celle? Fainnaya tiyilakum minnihudan, falan ittadaa mudaya, falaydinu wa layshqa. Ben size bir hidayet gelecek. Sizi bir yüzüne gönderdiğinde, sizi bir yüzünde başıboş bırakmayacağım. Size bir hind hidayet indireceğim. Kim o hidayete tabi olursa, ona delalet de yoktur, ona şakavet de yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Yani sapıtmayacak da, şaki de olmayacak, cehennemliklerden de olmayacak diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse kardeşler, madem şeytan bizim düşmanımızdır, madem başarı oranı çok çok çok yüksektir, peki biz bu düşmanla mücadeleyi nereden öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz? Bununla mücadeleyi bizim öğrenebileceğimiz tek bir kaynak vardır, o da vahiydir. Kim? Şeytanla nasıl mücadele edeceğini wahidan öğrenirse şüphesiz ki şeytanın tuzakları zayıftır. Hiç endişe etmeye gerek yoktur. Kim de şeytanın tuzaklarına karşı wahidan değil de başka yollardan kendisine çözüm ararsa veya adamın haline size bununla ilgili çok basit bir örnek vereyim. Hani konunun önemini anlamanız için. Mesela bir Müslüman vesvese hastalığına düşüyor. Vesvese biliyorsunuz vesvese şeytandandır. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanı tanıtırken, onun en bariz vasfını vesvese olarak bize tanıtıyor. Vesvese nedir biliyor musunuz kardeşler? Vesveseyi Allah Azze ve Celle, Nas suresinde bize anlatıyor. Yani Nas suresini şöyle bir okuyun. قُلْ أَعُوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَهِ النَّاسِ Bu duyduğunuz son saç var ya. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ أَلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي سُدُورِ nas." Ama bu sesi, işte vesvese böyle bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle ayetlerin sonuna öyle bir mutabık ses koymuştur ki, sanki şeytanın vesvesesini bize resmediyordur. Vesvese, insanın deyiminden sürekli düşünce üretilmesidir. Yani sürekli şeytan insana bir şeyler üretiyor, sürekli bir düşünce geliyor insan aklına. İki tip insan vardır. Bir tane insan vahyeye gider. Der ben vesvese hastalığına yakalandım, ben bu problemimi nasıl çözeceğim diye bir kocaya gider, bir alime gider, bir kitap okur, fark etmez. Alimler ona der ki, ister yazılı ister sözlü, şeytanın vesvesesi çok zayıftır. Peygamberin bunu yolunu öğretmiştir. Nedir? Şeytan bir konuda bir düşünceyle seni tahakküm altına aldığı zaman, bunun iki tane yolu var. Bir, o düşünceyi terbiye Mesela diyelim ki adam hanımıyla ile alakalı problem yaşıyor. Yani mesela çok var böyle insanlar, şeytan bir, bir damarını yakalamış adamın, Ondan sonra hanım ile alakalı sürekli adama vesvese veriyor. Yani kendi hanımının namusundan adam e çekil, yani Hayat içerisinde bu çekilebilecek bir şey değildir. Misal, şeytan sürekli bu damarı, haları buradan bir şeyler veriyor adamın kafasına, adam perişan. Ne yediğinden lezzet alıyor, ne içtiğinden lezzet alıyor, ne yaptığından lezzet alıyor. Örnek. iki. sana adam namaza durdu, Allahu Ekber dedi, şeytan geliyor yanında, üç şekat kıldı. Tamam diyor, ben dörde tamamlayayım. Ya dört kıldıysan? adam tamam diyor o zaman bir seyir seydesi yapar. E böyle namaz mı olur? Üç mü kırdır, dört mü kırdır olmayan adamın namazı böyle bir daha tekrar başka. Ve adam abdest alıyor, nek veriyor, ayını yıkar. Yani böyle insanlar var da bilmiyorum gördünüz mü? Ben bir tanesini biliyorum. Yani bir komşumuz vardı abla, bir saat, bir buçuk saat, iki saat banyoda abdest alıyordu. Eskiden bizim doğuda kazanlar vardı. Su çok kesildiği için insanlar banyolara kazan koyardı. Bir de tabii elektriği kaçak kullandıkları için kazanlar da yok, elektrikli oluyor. Hani Kazanın suyu doldurup elektriğe takıyorlar, hazır sıcak su. Yani doğu usulü şoför diyelim. Kadın bir kazan suyuyla abdest alıyor kardeşler, bir kazan suyuyla. Nihayetinde aradan yıllar geçti. Ben bir ara memlekete gittiğimde işte o abla biz dedi annene sordum. Dedim ya bu ablanın o problemi ne oldu? Annem dedi ki namazı terk etti. Yani artık en son hayat çekilmez hale gelince üç saat beş saat abdest mi alınır? yarım gün banyoda ama kalınır, yani mümkün değil, en son namazı terk etti. şimdi vesvese böyle bir şey. Veya diyelim ki mesela siz bir İslam toplumunun içerisinde yaşıyorsunuz, örnek veriyorum. Şimdi İslam toplumunun içerisinde olmak insani bir ihtiyaç. Yani siz Müslüman olsanız da, Müslüman olmasanız da insan olmanız hasebiyle sizin dilinizden anlayan bir toplulukun içinde yaşamanız lazım. Bir toplulukun içinde yaşamanın yolu güvendir, yani güven olmadan, İnsanların elinden dilinden emin olmadan o insanlarla beraber nasıl yaşayacaksınız? Mümkün değil. E Şeytan şimdi buradan yaklaşıyor. Sürekli insanların düşkercı olduğuna dair, sürekli insanların insanları aldattığına dair adamın aklına vesvese getiriyor. E şimdi kardeşler, bu altından kalkılabilecek bir şey değildir. Yani bir tarafta bir grupla berabersiniz, onların içinde yaşıyorsunuz. Siz onlara fedakarlık yapıyorsunuz, onlar size bir şeyler yapıyorlar. Öbür taraftan onlardan gelecek hiçbir musibete karşı da emniyet içerisinde değilsiniz. Şimdi diyelim adam böyle bir hastalığa yakalandı, önünde iki tane yol var. Bir ailele gidecek, bir kitap okuyacak, emin olun işin çözümü o kadar koyar ki اِنْ şeytan iki ana دَعِفًا Şeytanın tuzağı basittir, ona diyecek ki bak peygamber bize bu yolu öğretti. Bir, o düşünceleri terk edeceksin. Hani sahabenin bir tanesi peygamberimize geliyor diyorlar Allah'ın Resulü, biz bazen öyle şeyler düşünüyoruz ki, Yanlış kömür olayı umudu diyoruz. Aklımıza öyle kötü şeyler geliyor ki, Allah hakkında itikat al hakkında vesveseler, keşke diyoruz, yanıp kül olaydık da böyle şeyler aklımıza gelmeseydi. Peygamberimiz diyor, sizden biri böyle bir şey bulduğunda o düşünceyi terk etsin. Ve şeytanın şerrinden Allah'a Yani şeytan bana diyelim ki bununla alakalı bir vesvese veriyorsa, bunu da de başka bir şey düşüneceğim. Düşünce bulvarını değiştireceğim. Yani o düşünceden Başka bir düşünceye geçeceğim, bir de ''Eûzü lillâhi minelşşeytanirracim'' diyeceğim. Biraz nefsimle mücadele ettikten sonra bunu yeneceğim. Bakın bu bir yoldur. Bu neyin yoldur? Şüphesiz ki benden size bir hidayet gelecek, kim o hidayete tabi olursa sapıtmaz diyor valla. İkinci bir yöntem söylüyorum size, psikoloğa gitmek. Ha? Al şimdi başına belayı. Zaten psikolonun kendisi şeytan. Yani şimdi sen cinli şeytanın şerinden kime gittin, iyisi şeytame gittin. Rabbim yani iyi olanlarını, İslami olaraktan bu işi yapanlarını tenzih ediyorum, ben diğerlerini söylüyorum. Şimdi sen diyelim ki cinli şeytan sana musallat oldu. Şimdi biz Nas suresini okurken en sonunda ne diyoruz? قُلْ اَعْوْزُ بُرَبْ بِنْ نَسْ مَلِكِينَ مِنَ الْجِنَّةِ İnsi ve cinli şeytanların şey, şeyinden Allah vesvesesinden Allah'a sığınırız diye. Şimdi cinli şeytan bize vesveseyi verdi, bunun çözümü Allah'a vermek, Allah'a sığınmak. Sen ne yaptın şimdi insi şeytana gittin ömrü boyunca günah işlemiş, Allah'a isyan etmiş, para işini atmadığı takrağa bir adamın önüne düştü. Bu da şeytanın insan versiyonu, tamam. Önce sana bir tane ilaç veriyor, zaten ondan sonra iptalsın artık. Yani o depresyon ilacını kullandıktan sonra artık Allah sana akıl fikir versin. Zaten o ilacı tanımlarken, bakın dikkat edin, adamlar diyorlar ki bu ilaç ne iş görüyor? Bu ilaç beynin iptal olmuş bir yönünü, beynin başka bir yönünü biraz daha fazla çalıştırarak, onun yerine harekete geçiriyor. Yani diyelim, senin sağ yokta problem varsa orada başka bir bölümü biraz harekete geçiriyor, Sana sıkıntını beraberinde unutmuş oluyorsun. Başka, başlıyor sana bir şeyler anlatmaya. Yani, ergenlik çağındaki bir çocuk ile ilgili bir problemi işte psikoloğa götürdüler. E, Psikoloğun tavsiyesi şu, çocuğa eğitici, çok affedersiniz, çok affedersiniz, cinsel içerikli seriler izledi. Çocuğa eğitici, cinsel içerikli CD'ler şey yapın. Şimdi biz bu çocuğu şeytanın şerinden koruyalım diye götürdük başka bir şeytana. O şeytan, birinci şeytanı onu yaptırdı. Yani birinci şeytan, çocuğun aklına sadece cinsellikle ilgili birtakım sorunlar getiriyordu ve çocuğun hayatında birtakım problemler vardı. Fars edilecek düzeyde. Fakat ikinci şeytan, diyor ki siz kendiniz çocuğa ortam oluşturun, çocuk hiç bu işi gizli saklı yapmasın, CD tak dışarıya, çocuk otursun karşısında, yani sizin kontrolünüzde olsun. Yani çocuk bu, yani euzubillah. Onun için kardeşler bakın, insan şeytana karşı Allah neden gelen hidayete tabi olmazsa, onun oyunlarına karşı başka yollar aramaya kalkarsa, vay o insanın haline. Yani ben cezaevinde özel bir şahit oldum kardeşler, bu ilaç veriyorlar işte depresyon ilacı denilen ilaçlar veriyorlar. Emin olun ki aklı başında olan bir Müslüman depresyon ilacı kullanmaz. Zaten onları kullanmak caiz değil. Çünkü aklı örtüyor. Yani i̇çkinin aklı örtüğü gibi, esserin uyuşturucunun aklı örtüğü gibi bu ilaçlar da insanın aklını örtüyor. Aklını örtüğü için insan o anda yaşadıklarını unutuyor, içinde bulunduğu ortamın sıkıntılarını hissetmiyor ve buna bağlı olarak da kısmı olarak, nisbi olarak rahatlıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Allah azze ve bize çözüm yollarını göstermişken, kesinlikle ve kesinlikle şeytanların yollarına itibar etmemek lazım. Şimdi burayı anlattıktan sonra kardeşler yani biraz bunu genel bir anlatım olaraktan kabul edin. Daha sonra Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanın yollarını insanoğlunu nasıl saptırdığını iki uslupla bize çok tasvirli bir şekilde anlatıyor zaten. Bunlardan birincisi Allah azze ve celle şeytanın insanoğluna yaptıklarını başlıklar halinde insanoğluna öğretiyor. İnşallah Allah ömür verirse, fırsat da verirse bunları tane tane anlatacağım, tafsiratlı bir şekilde. Daha önce buna benzer bir ders yapmıştım zaten, yani o zaman Altınşehir'deki yerimizde mescitte yapmıştım. İnşallah bu dersleri o dersin gibi kabul edin, tafsiratı gibi kabul edin. Allah azze ve celle şeytanın insanoğluna yapacaklarını başlık başlık insanoğluna anlatıyor. Mesela örnek olarak da Allah azze ve celle diyor ki, şeytan sizi süsleyerek saptırır, şeytan size unutturarak saptırır. Şeytan size vaad eder, yani bir şey olmayan şeyleri vaad ederek istihkandır. Şeytan size temenni ettirir. Şeytan size ertelettirir mesela. Şeytan sizi korkutur mesela gibi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de belirli başlıklar vermiş. Bu başlıklar Şeytan insan yaptıkları. Bununla beraber Allah Azze ve Celle bu vakalar anlatmış ve bu vakalar üzerinden Şeytanın bu başlıkları nasıl hayata geçirdiğini insan oluna bir şekilde öğretmiş. Bugün benim size anlatacak bunlardan bir tanesini anlatmaya çalışacağım, o da süslemem. Niye bunu anlatacağım, süslemeyi özellikle ön tarafa alacağım? Çünkü süsleme, tuzağı, şeytanın yeryüzünde ilk oynamış olduğu uyurmuş. Yani Adem ile annemizin ayağını kaydırıp onları cennetten kovdurma işini şeytan süsleme yaparaktan yapmıştır. Süsleme nedir kardeşler? Süsleme şudur. Hatırlarsanız konunun başında bir ayet okudum, şeytan Allah Azze ve Zellikle şöyle demişti, قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْثَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْرُيَنَّ لَهُمْ اَجْنَعِينَ Rabbim, şeytan Allah'a diyor, Rabbim senin beni saptırdığın gibi ben onlara yeryüzünde süsleyeceğim. Yani senin haram kıldıklarını, senin yapmayın dediklerini ben onlara süsleyeceğim, süslü bir hale getireceğim, ondan sonra insanları o süslediğim şeye davet edeceğim diye şeytan Allah söylemişti. İbn-i Qaym Rahimullah, اِغَسَةُ kitabında şöyle diyor, diyor ki şeytanın süslemesi şudur, insan olduğuna zararlı olan şeyleri, insan olduğuna faydalıymış gibi göstermesidir. İnsan olduğuna fayda veren şeyleri de, insan olduğuna zarar veriyor gibi göstermesidir. Yani bir şey diyelim, hayatınızda Allah'ın size emridir, ve sizin dünyanıza ve ahiretinize faydası vardır. Şeytan onu öyle bir hale getirir ki, sanki çok ciddi anlamda zararlı ve sizi perişan edecek bir şeymiş gibi şeytanın lütçe resmeder. ve da diyelim ki bir şey sizin için çok zararlıdır, şeytanın süsler anlar, kullar sizin önünüze çok faydalı bir gibi koyar ve bu şekilde ayaklarınızı kaldır. Bakın burada İbni Kayınçı Örneği veriyor, diyor ki, insanlara Allah'ın sıfatlarını şeytan nasıl inkar ettirdi? Tenzih edildi altında. Yani bakın kardeşler, şu anda yeryüzünün çoğu Allah sıfatlarını inkar ediyorlar. Şimdi bu söylediğim cümle size basit gelebilir. Oysa sizin Allah'a hakim ve kulluk yapabilmenizin yolu Allah tanımaktan geçer. Kim Allah'a hakkıyla tanırsa Allah'a hakkıyla ve kulluk edebilir. Kim de Allah'a hakkıyla ve Allah'a Allah razı olduğu gibi kulluk edemez. Peki size soruyorum Allah'ı tanımanın yolu nedir? Yani iki tane yol var. Ya gideceksin Allah'ı göreceksin. Geleceksin diyeceksin ki ben Allah'ın yanına gittim, onunla muamelede bulundum, Allah şöyle şöyle şöyle bir Allah'tır. Böyle bir imkan vardır. Haşa Haşa ve kerle. Allah sana kendini nasıl tanıtmışsa, sen Allah'ı öyle şekilde kabul edeceksin. Bunu başka bir yolu yoktur. Allah'ı hakkıyla tanıyıp, Allah'a hakkıyla kulluk etmek istiyorsan, öyleyse Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Allah ve Resulü sana Allah'a nasıl tanıtmışsa, Allah'ı o şekilde tanıyacaksın. Bakın şu anda yeryüzünde bulunan insanların, kendini İslam'a nisbet edenlerin yüzde doksanı Allah'ın sıfatlarını kabul etmiyorlar. Yani mesela sen ona diyorsun ki, Rahman haşa istiva etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de altı yedi yerde geçiyor. Allah bununla kullarını korkutuyor. Allah bununla kullarına büyüklüğünü anlatıyor. Diyor ki, Er-Rahmanu Arş arşi Allah sizin üzerinizde ölüm sıfatıyla Gözlerimizin üzerine istiva etmiştir. Sizi gören, sizi duyan, sizi gözeten, bütün hallerinizden haberdar olan bir Allah vardır. Bununla Allah azze ve celle insanların kalbini terbiye etmek istiyor. E şimdi adamın biri çıkıyor diyor ki yani Allah Ar rahman arşa -Ar istiva etmiştir. Yani Allah azze ve celle arşı kendi hükümranlığı altına almıştır. Allah azze ve celle arşı kendi hükümbü Allah'ı almıştır. E peki Allah nerededir o zaman? Allah ne göktedir, ne yerdedir, ne sardadır, ne soldadır, ne cevherdir? Ne... E peki nedir bu Allah o zaman? Hani belki daha önceden söylemişimdir, ee, bir tane keramzi Allah Azze ve Celle'yi böyle tanımlayınca, Allah ne göktedir, ne yerdedir, ne sardadır, ne soldadır, ne cevherdir, ne aradır. Allah'ından e bir tane adam demişti ya, bu zındık Allah'ı inkar edecek de söyleyemiyor. Yani Allah yoktur diyecek de, e, onu söyleyemiyor artık, Allah ne göktedir, ne yerdedir diyor. Bakın kardeşler tatil, Allah'ın in sıfatlarını inkâr etmek insanın kalbinden Allah azze ve celle'nin heybetini siler götürür Allah'ın sıfatlarını inkâr etmek Allah azze ve celle'nin heybetini insanların kalbinden siler götürür. Peki bu insanlara gidip sorun, ki siz Allah'ın sıfatlarını niye inkar ediyorsunuz? Hâşadır sana hemen. Bu örneği bir veriyor, haşa der, Ben Rabbimi tenzih ediyorum. Hani diyoruz ya Subhanarabbike rabbil izzeti amma yasifun. Bütün eksik yerden olan Rabbim, onların vasıflandırdığı şeylerden yücedir." diyoruz. Ben Rabbim'i tenzih ediyorum, onu eksik sıfatlardan, matı sıfatlardan tenzih ediyorum. Şimdi Allah kendine bir sıfatı yakıştırıyor da, sen Allah adına Allah'ı mı savunuyorsun? Yani tabirimiz şey görünüyor inşallah, sen aşa fazla kralcılık mı yapıyorsun? Madem bu sıfatı Allah kendine yakıştırmış, sen kimsin bu sıfatı Allah'dan nehyediyorsun? Mesela diyor İbni Kayyem, İnsanlara emre bir marufu terk ettirdiler. E şimdi biz emre bir maruf dediğimiz zaman siz emre bir marufu böyle basit bir şey anlamam. Emre bir mağruf, emre bir marufun terki insanlara Peygamberlerin dilinden lanet getirmiştir. Emre bir marufun terki insanlara Peygamberlerin dilinden lanet getirmiştir. Bakın kardeşler, Peygamberler insanlara lanet okumazlar. Peygamberler insanlara rahmet olsunlar diye gelmişlerdir. İnsanlara lanet okumak için gelmemişlerdir. Buna rağmen. Peygamberler bir sınıf da bir sınıfı lanet etmişler. Ru'en <gülüyor> ellezina kafarû min bani İsraila alâ risâli ve alâ isdni Meryem. Bani İsrailden kafir olanlar Davud'un ve İsa'nın gibinden lanetlendiler diyor Allah Peki niye lanetlendiler sebep? Lanetlenme sebebi kan üleyten halûn amm ken fe'alû. Yani tek bir tekrarlı birbirlerine Yani adam gözüyle görüyor kardeşi düşünüyor. Kardeşe bir bina ışıyor. İslam toplumunun içerisinde bir problem var. Bana ne diyormuysun? Allah böyle bir toplumu peygamberlerin dilinden lanetliyor. Peki insanlar hem bir maruf bu kadar önemliyken emni bir marufu niye terk ettiler? İbn Kayyim diyor ki şeytan onlara emni bir marufu güzel ahlak adında terk ettirdi. Ya? Şimdi İslam'ın güzel ahlak öğretileri var, doğru mu? İnsanların kalbini kırmamak, insanlarla güzel geçinmek, insanlara karşı yumuşak sözlü olmak, insanlara hikmetle Allah'a davet etmek. Şimdi diyelim ki şeytan sana gelse dese ki, ey Ahmet, ey Mehmet emri bir, bir marufu terk et, emri bin maruf sana zarar getirir dese, hadi oradan bir şeytan diyeceksin, Allah senin belanı versin. Nasıl ben bir bin marufu terk edeyim? Ama şeytan sana geldiğinde güzel ahlaklı ol, bu kadar sert olma, insanların meselelerine karışma, insanların seni dinlemesi için önce seni sevmesi lazım, seni sevmeleri için de senin biraz alttan alman lazım, biraz yaklaman lazım, biraz görmemezlikten gelmen lazım dese, bak işte sana süsledi. Yani sana yine bir muvazi bir dedi, sana yine de para işletirdi? Fakat sana bunu süslü yaptırdı. İnan <gülüyor> Bu ibi kayımlar bize vermiş olduğu örnekler. Onun için kardeşler, şeytanın belki de en tehlikeli uyunlarından bir tanesi süslemek. Mesela bu konuda Adam aleyhisselam'ın kısasını bir örnek olarak düşünün. Allah azze ve aleyhisselam'ı cennete koyduğunda ona şöyle dedi: "Vale akıra hadi şere'de fakuna min azalimin. Bu ağaca yaklaşmayın" dedi. فَكُولَا مِمْهَا حَيْفُ شِئْتُمْ رَغَرًا Cennetin kalan meyvelerinden dilediğiniz gibi. Değil. yasak yok. Fakat وَلَا تَقْرَبَهَا بِهِ شَكَرًا Bu ağaç var ya bu ağaç, bu ağaca yaklaşmayın dedi Allah Hazretleri, yasak getirdi. Şimdi şeytan Adam aleyhisselama yaklaşacak. Adam aleyhisselama gelip deseydi ki, ey adam bu ağaçtan yiyip boşver ya, Allah sana yiymedi dedi ne olacak yani, yesen ne olacak dese, sizce Adam aleyhisselam o ağaçtan tadar mıydı? Mümkün değil böyle bir şey. Bakın şeytan adam aleyhisselama nasıl yaklaştı, öyle diyor, şöyle geldi. قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا an هَذِهِ فْشَجَرَدِهِ illa, اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِهِ Ey adem dedi biliyor musun? Rabbinin sizi bu ağacı, ağaçtan, yemekten men etmesinin sebebi ta ki ebedi olmayasınız diye, yani cennette ebedi kalan insanlar olmayasınız ve siz melek olmayasınız diye Allah azze ve herhalde bunu yaptı. Yani ne dedi şeytan ona? Hani ben senden daha eskiyim ben buraları hani senden çok daha iyi tanıyorum. Sen bu alaştan yersen sen yakarım, ebedi olaraktan cennette yaşarsınız. Herkese bu yerseniz eğer, siz buradan melek olarak hayatınızı devam ettirirsiniz. Başka bir ayette Allah azze ve ve bu ayetin devamında diyor ve qasmehu la ilmi lakum alimin nasihin. Bize yemin etti onlara. Wallahi billahi kim ben yalan söylemiyorum. Ben size nasihat ediyorum. Sizin için faydalı olan şeyi size anlatıyorum diye. Bir de şeytan İlahim, Adam Aleyhisselam'a şeyde bulundu, yemin etti. Şimdi kardeşler bir düşünün, şeytan Adam Aleyhisselam'a gelseydir, boşver, sal çayla Mevlam kayda, yer o ağaçtan hiçbir şey olmaz deseydi, siz de biliyorsunuz ki Adam Aleyhisselam bu ağaca kesinlikle yaklaşmazdı. Fakat ne zaman ki şeytan Adam Aleyhisselam'ın zaaf noktasını buldu, Adam Aleyhisselam şimdi cenneti gördü, cennetin nimetlerini tattı, meleklere baktı, itaatkar kullar, Allah onlardan ne istiyorsa yapıyorlar. Adem aleyhisselamın gözünde önemli iki şey verdi. Keşke ben de evedeydi olsaydım da, bu cennetin nimetlerinden evedeyim faydalansaydım. Keşke ben de melek olsaydım da, bu melekler gibi hiç ara vermek sizin, isyan etmek sizin sürekli Allah Azze kulluk etseydim diye. Şeytan bu zaafı var, kader etmez. Ona yaptıracağı isyanı, getirdi onun o zaafıyla kılıfladı, getirdi Adem aleyhisselamın önüne koydu ve Adem aleyhisselam maalesef cennetten kovmuş oldu. Aynısını şeytan peygamberimize de yaptı. Nasıl yaptı peygamberimize? Müşrikler peygamberimize geldiler. Yani süsleme peygamberlerin dahi içine düşmüş olduğu bir tuzak maalesef. Ey Muhammed dediler, biz seninle oturmak istiyoruz, biz senin davetini dinlemek istiyoruz. Fakat biz bakıyoruz, senin yanında sürekli Müslümanlar var, işte ammalar var, işte bilal var, işte Musab var, işte bizim sevmediğimiz, küçümsediğimiz insanlar var. Biz köleci de Biz kölelerle beraber aynı sofrada oturup kölelerle beraber konuşmayız. Korbonlar yanında, Korbonlar meclisinden biz gelirim senin davetini dinlerim. Olur ki biz de Müslüman oluruz. Şimdi Peygamber bu teklif geldiğinde şeytan Peygamber Aleyhissalatu yaklaştı. Ey Muhammed dedi. Bunlar zaten senin ashabın, bunlar o kadar işkence gördü, o kadar sıkıntı gördüler, bunlar seni bırakıp gittiler mi? Yok. Bunlar elde o zaman. Yani bunları kaybetmekten korkma. Fakat senin şu anda nereye ihtiyacın var? İslam'ın maslahatı için, Müslümanların gücü kuvveti için, senin şu anda zengin adamlara ihtiyacın var, senin şu anda nüfus sahibi insanlara ihtiyacın var. <gülüyor> ee, bu sahabeleri günün evli <gülüyor> saatlerinde yanından hamukallah senin yanında oturmasınlar, Mekke'nin eşrafı gelsin, her gün bir iki saat seninle otursun, umulur ki umurur ki Allah Azze ve Celle onların kalbine İslam'ı yazar. Şimdi düşünün şeytan peygambere şöyle gelseydi, şöyle düşünün, ey Muhammed zaten hep senin başına ne geldiyse hep bu kölelerin yüzünden geldi. Kov bu köleleri yanından gitsinler, sen çağırma Mekke'nin eşrafını yanına, onlar bir Müslüman olsun, gör bakalım imkanları, gör bakalım kavimlerin kap kapıları sana nasıl açılıyor, Peygamber Aleyhisselatü vesselam böyle bir şeye kulak dahi vermezdi. Ama bakın şeytan peygamberimizin en ihtiyacı olan yerden yaklaştı. Peygamber sürekli düşünüyordu? Allah'ım şu zenginlerden, şu kavmin öncülerinden birini Müslüman etsen de şu benim Müslümanlar biraz rahatlaza. Bir iki tane daha Ebubekir gibi zengin olsa. Bunlar köleleri satın alsan Ondan sonra vesaire diye peygamberin e zaten derdi buydu. Şeytan da bu katıdan peygamber Aleyhissalatu vesselama yaklaştı. Yani zaaf noktanız neresiyse Şeytan da sana size onunla susleyip onunla sümenize koyar. Ve Allah azze ve celle şöyle uyardı, Dedi ki: "Vasbir nefse kemaelzina yed'un rabbhum bilghadaati vel asyi, yuridun vejhu." Ey Muhammed! Sen gece ve gündüz seninle beraber zaptlarına dua eden, ve zaptlarının rızasını onun yüzünü olan insanlarla beraber sabret. Ve la ta'du aynake anhum turidu ziynet dunya. Dünya hayatının süsünü elde etmek adına gözünü onlardan çalır Dünya zinetinin süsünü elde etmek adına yani ya bütün tane adam da zengin olsa sana ne faydası olacak? Para mı atacak biraz da. Dünya süsüyle imanın da artacak. Onlara rağbet ederken bu Müslümanlardan onlardan sakın hadi dedi Allah azze ve celle yüzünü çevirmen. Ve la tattabi' men aghfalna qalbihi an zikrina wa ittaba'a wa lahu wa kana amruhu furta ve Bizim kalbimizi kendi zikrimizden gafil bıraktığımız ve hevasına tabi olan insanlara itaat etme dedi. Bakın Allah 1400 senedir okumuş olduğumuz bir Kur'an'la Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı uyardı. Öyleyse kardeşler bir adamdan örnek verdim. Bir daha ne zaman da örnek verdim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan örnek verdim. Bu örnekleri niye verdim? Şunun için verdim. Şeytan bir şeyi insanlar önünde süslemelerle gösterse onu süslemeye başladığı anda artık insanın dibi bitmiştir. Yani bu Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken şeylerdendir ki şeytan süsleme sanatıyla Müslüman'a yalan şey yapmasın. Müslüman'ın ayağını kaydırmasın. E bakın kardeşler bu konuyla alakalı isterseniz hayatın içerisinden birkaç örnek vereyim. Yani örnek çok fazla var. Ben özellikle düşündüm hangi örnekleri vereyim size? Daha çok hani bizim hayatımızı ilgilendiren ve bir içine düştüğümüz bir takım problemlerle ilgili örnek vermek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi, bu vereceğim örneklerden bir tanesi, tedbir meselesi. Vereceğim örneklerden bir tanesi tedbir. Şimdi kardeşler, tedbir de, korkaklık da, ikisi de İslam şeriatının ele almış olduğu kavramlardan. Korkaklık, Allah Azze ve eleştirdiği, Müslümana yakıştırmadığı, ve gerçekten de böyle bir iğne böyle bir Allah'a sahip olan insana yakışmayan bir sıfat. Tedbir ise, Allah'ın azametli hikmet sıfatının Müslümanların arasına yansıması demek. Yani normalde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a kulluk etmek ne demek arkadaşlar? Bir maddesi de Allah'ın ahlaklanabilecek güzel ahlakıyla ahlaklanmak. Yani mesela diyelim Allah'ın sıfatlarından bir tanesi de Hikmettir, El Hakim. Hakim kimdir? İşleri yerli yerine koyandır. İşleri yerli yerine koyandır. Sen bir Müslüman olarak hikmetle muamele etmen, Allah men. Allah'ın azametli isim ve sıfatlarıyla ahlaklanmak demektir. Hikmet nedir? Müslümanın başta yapacağını sonda yapmamasıdır, sonda yapacağını başta yapmamasıdır. Yani her şeyi yerine, yerine oturtmasıdır. bile. Şimdi diyelim ki biz bir muhakkada yaşıyoruz, ve bu muhakkada gerçekten kardeşler, binlerce yıldır İslam'a ve Müslümanlara her taraftan savaş açılmış. Ve neredeyse Müslümanlara ait olan hiçbir şey yok ki, hiçbir mukaddes yok ki kafirler tarafından ayaklar altına alınmış. Öyleyse bize ne lazım? Bize böyle gününün bir iki saatini, üç saatini İslam'a verecek böyle adamlarla bu iş düzelmez. Yani şimdi örnek veriyorum, diyelim ki bir evin duvarında bir çöküntü var, bir yıkıntı var. Bana bir tane usta lazım, üç dört saat de vakit lazım. Bir usta gelecek, buradaki bu problemi giderecek, mesele bitti. Fakat bu bina komple çökmüşse bana bir cemaat lazım. Nasıl bir cemaat lazım? Önce bu moğuzu buradan kaldırmaya cesareti olan adamlar lazım. Yani adam cesur olacak, cesur. Yani diyecek ki, burada bir tane problem var, burada bir tane sorun var ve ben bu sorunun altına elimi sokacağım. Bunu buradan kaldıracağım, bu böyle orta yerde durmaz. Binlerce yıldır burada kalmış, bizim aslımızda da orta yerde kalsın. Böyle şey yok, bu şik, bu biyrak, bu fıs ortadan kalkacak. Elini taşın altına atacak. Başka? Sonra kuvvet olacak, kuvvet. O kaldıracak, kuvvete sahip olacak. Sonra vakit alacak. Çünkü bunu buradan kandıracaksın. Burayı götürüp başka bir yere atacaksın, burayı temizleyeceksin, buraya yeni bir bina inşa edeceksin. Farkındaysanız çok ciddi anlamda adama, çok ciddi anlamda vakte ve çok ciddi anlamda tekniğe ihtiyaç var. Şimdi size soruyorum, şu an İslam ümmetinin yaşamış olduğu problemler, bir evin duvarındaki basit bir arızaya mı benziyor? Yoksa daha ziyade bir binanın çökmesine, belki bir bedeni harap olmasına mı benziyor? Elbette ki bir beldenin harap olmasına benziyor, öyle mi? Şimdi o zaman ne lazım kardeşler? Cesur insanlara ihtiyaç var, öne atılacaklar. İnsanlara ölçü olacaklar. İnsanları peşlerinden sürükleyecekler. Şimdi düşünün şeytan bu insanlara gelse, dese ki, kardeşim dese, boş ya! Her konu kendi bacağından asılır. Sen karnının başına gireceksin. Sana dokunmuyen yılan bin yıl yaşasın. Mesela, bu kadar Müslüman elinde yatıyor, içinde yatıyor, sana mı düştü bu hürmeti kurtarmak? Emin olun, o müslümandan çok ciddi anlamda tepki görmek, hadi oradan şeytan aynı diyecek. Sen nasıl bana bunları söylüyorsun? Bu bir ben bunu yapacağım. E şimdi bir de şu baktan yaklaştığını düşünün. Bak kardeş tedbirli olmak lazım, bak tedbir peygamberlerin sünnetidir, bak tedbir Allah'ın müslümanlara emri, şeydir falan. Ee, o zaman ne yap? Bak şimdi sen bugün çıksan Hakk'ı anlatsan, sen bugün çıksan insanları bir araya toplasan, sen bugün gitsen Allah yolunda cihaz etsen, geri geri, geri döndüğünde artık ismin fişirilmiş olacak, bu kafirler seni tutuklayacaklar. Böyle yapma. Biraz gizli olmaya çalış. her evvela o sakalını bir kes hem başta. Yani bir kes hele o sakalını bir an başta bir kes. O sakalla nedir öyle bir çuval sakalla, bir kilometreden bayrak gibi ben buradayım ediyorsun e vesaire. E şimdi gelse de o sakalını kes kadınlara benzem, o sakalını kes kafirlere benze Müslüman gelir o tarafa git. Peygamber diyor, Allah e, şeylere kadına benzeyen erkeğe lanet etsin, kimdir kavme benzerse odun onlardandır. Sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın, müşriklere ve Yahudilere muhalefet edin, diyecek. Müslüman karşı gelir. Ama bak dikkat et, hangi balktan yaklaşıyor? Şer'i balktan geliyor. O sakalların ne yani bir öyle bir çuva sakallar, ne öyle toplumun arasında bayrak gibi görünüyorsun falan. E ne yap o zaman önce elinde otur, bak öyle tanıdığın tanımadığın alanlarla konuşma. Evde otur, öyle her önüne gelene tevhid anlatacağım, din anlatacağım diye ortalık. Sana mı düşmüş mücahitlere para toplamak? Bırak kardeşim, para gidiyordur, para gitmemiş olsa bugüne kadar bu insanlar nasıl geçiniyorlar? Demek ki var, sen toplamasan, ben toplamasan, o toplamasan nereden gidiyor bu para? Yani bir yerden para falan gidiyor yok ha! Bakmayın siz insanlar diyorlar, bunlara Amerika'dan para geliyor, bunlara Suudi Arabistan'dan para geliyor. Bir tek Müslümanlar bu paraları görmedi bugüne kadar. Bir görsen ki bu paralar nereden nereden geliyor bu paralar diye. Kimsenin kimseye para falan gönderdiği yok. Sen göndereceksin, ben göndereceğim, sen toplayacaksın, ben toplayacağım ki Allah yoluna bir yardım gitsin. Allah yoluna bir şeyler gitsin. Şimdi kardeşler şeytan, bizi gelip bir biraz önce ve vesveselerle kandıramaz. Çünkü bunlarla çocuk bile kalmaz. Fakat dediğim gibi tedbir adı altından, İslam'a daha iyi hizmet etmek adına bize yaklaştığı zaman, o zaman işte insanlar yerkenlerini suya indiriyorlar. Adamın bir tanesine soruyorsun, diyorsun sen mesela kaç senedir Müslümansınız? 20 senedir diyor. Ne yapıyorsunuz 20 senedir? Yani 20 senedir Müslümansın güzel, 20 senedir ne yapıyorsun? Biz diyor kaliteyi önemsiyoruz. Dikkat edin bak, o konuşmuyor, onun dilinden şeytan konuşuyor. Allah'tan yani Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki onun dilinde şeytan konuşuyor. Biz diyor kaliteyi önemsiyoruz, ev dersleri yapıyoruz diyor, 3-4 kişi, kimseyi de aramıza almıyoruz diyor. Kendi aramızda dört kalite, peki 20 senedir ne üretti bu kalite? Hani en kötü ağaç, en en uzun meyve veren ağaç bile on yüz sene, on dört sene bakım yapıyorsun, ondan sonra sana meyve veriyor, tamam. Peki sizin bu kaliteli çalışmanızın, bu kapıları ve perdeleri kapattığınız, kendinizi mağaraya soktuğunuz bu çalışmanızın meyvesi ne İslam alemine? E, bre Allah'tan korkmazlar, 20 senedir, bu insanları niye Allah'ın dinine hizmet etmekten alıkoydunuz? 20 senede Vesselam'ın sahabesi bir medeniyeti yıktı, yerine başka bir medeniyet getirdi. 20 senede selahaddin Eyyubi güzel bir planlama ve sallam adamlarla beraber Kudüs'ü ve İslam aleminin büyük bir kısmını Kaşıların elinden tekrardan geri aldı. 20 sene gibi bir sürede Şeyhülislam İbrütimiye insanların 6 asırdır, 5 asırdır bozulan ölü yufurların hepsini tekrardan teşkil etti ve hep yeni bir nesil çıkar diyor. 20 sene de Şeyh Muhammed ibn Abdülwahab kendi çocukları ve kendi evcilleriyle beraber 700'nin bir toprak kapısını devletli haline, devletli haline getirdi. Sen 20 senenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen 20 senenin ne demek olduğunu biliyor musun? 20 sene adam perdeyi kapadır kendini evcik tutuyor mi? 20 sene adam kendine zulmeder mi? 20 sene adam insanları Allah'ın dininden, Allah'a davetten alıp koyar mı? Allah muhafaza. Bunlar ne adına yapılıyor kardeşler? Bunlar tedbir adına yapılıyor. Bunlar daha kaliteli meyve vermek adına yapılıyor, Allah muhafaza. Mesela şeytan burada süslemeyi yapmasa, emin olun insanların birçoğu çoğu kalmaz. Fakat işte şeytan şer'i bir kavvanla bunu insana süslediği zaman, işte gördüğümüz gibi maalesef insanların bir çoğunun ayağı bu konuda kayıyor. Herkese kardeşler, e belki şunu da söyleyebilirsiniz, hani bu konuyu kapatmadan önce fayda babından. Peki İslam'ın tedbir anlayışı nedir? İslam'ın tedbir anlayışı evde oturaraktan tedbir almak değildir. Yani sen oturacaksın. Hatta bir tanesi, hani bu da örneklerimizin arasında kabul edin. Adam günde bir iki tane Avrupa filmi izliyor. Günde bir iki tane Avrupa filmi izliyor. Yani ne demek? Günde bir saat kadına bakıyor. Günde bir saat göz zinası yapıyor günde birkaç saat müzik dinliyor. Günde birkaç saat boş işlerle uğraşıyor. Günde çoğu Yani günde birkaç saat Allah düşmanlarıyla beraber vakit geçiriyor. Yani orada o filmlerde oynayan adamlar Allah'ın düşmanları. Adama soruyorsun diyorsun ki sen bu filmleri yani Müslümansın. Sen utanmıyor musun? Ayıp değil mi sen bu filmleri bir de arşiv yapmışsa bir de övünüyor benim arşivim vardı. Ben bunlardan da istihbarat teknikleri öğreniyorum. Ya yani vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani hani Mısırlılar böyle bu tür bir şey duyduklarında ya selam diyorlar. Yani hani daha, ben ne yaptı oyle Başka bir şey de bulamıyorum zaten. Yani oturup evde 200 saat film seyretip istifara teknikleri öğreniyorsun öyle mi? Yani Allah'ın dinine hizmet ederken kafirler kafirler de bütün tekniklerini senaryo yapıp getirip sana öğretiyorlar zaten. Hani sen ahmaksın anladın? Kafirler bu kadar ahmaklar oturuyorlar Müslümanlara yönelik yaptıkları tuzakları senaryo haline getiriyorlar, diyorlar ki Müslümanlar bu senaryoları izlesin, ondan sonra da bize saldırsınlar. Böyle bir akıl olabilir mi kardeşler? Mesela, e şimdi bu adama mesela düşünün şeytan gelseydi deseydi ki, gel seninle günde saat kadınlara bakalım, Böyle dünyanın en güzel sayılan, en süslü püslü, her tarafını yaptırmış, estetik ürünün kadınlara bakalım dese, git o tarafa pis şeytan diyecekti. Gel seninle şöyle 200 saat müzik dinleyelim deseydi misal, gidip tarafa pis şeytan diyerek kalbinde nifak bulunan insan müzik dinler diyecekti. Gel seninle beraber Allah düşmanlarıyla vakit geçirelim. Vela belamızı zedeleyelim. Yani İslam'daki en sağlam kulp, imanın en sağlam kulpu Allah için sönmek, Allah için bu uzetmektir. Gel bu kulpu kırar. Allah düşmanlarıyla beraber vakit geçirelim deseydi, hadi oradan bir şeytan diyecekti bana. ne işim var senin anlattığın şeyde. Ama gel beraber Müslümanlar için teknik öğrenelim dediği zaman, bakın süsler budur işte, bütün hepsi gidiyor. Dedim ki İslam'ın tedbir anlayışı nedir? İslam'ın tedbir anlayışı şudur, Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا خُذُوا Ey iman edenler tedbirinizi alınız. Farkındaysanız bu bir emirdir. Yani tedbirli hareket etmek hikmetin bir yansıması olduğu için, bu vaciptir, emirdir, tedbirinizi alın. Fakat bakın ayetin devamında Allah azze ve ne diyor? Ya اَيُوهَ الَّذِينَ اَمَنُ خُرُوا حِذَرَكُمْ فَنْفِرُوا صُبَاتٍ اَوْنْفِرُوا جَمِعًا Fakat bununla beraber, tek olarak ve toplu olarak Allah yolunda savaşa çıkın. Yani ayeti bir bütün olarak helal ettiğinizde, ayet kelimesi ne diyor? Ey iman edenler! Sakın ha, Aldığınız tedbir sizi Allah yolunda mücadele etmekten alıkoymasın. Ey insanlar aldığınız tedbir sizi Allah yolunda mücadele etmekte koymasın. yani tedbirinizi alın ama bu tedbiri evde kullanmak için değil yola çıkarken yolda daha bir katil olabilmek için bu tedbirinizi alın ve ayetin devamında ne diyor? Ve inlemiğim bu ayetin devamı idemel. ve hizrak, huzv ve hizrakum ve amfiru sultatin, Ve ki sizin aranızda insanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar var. Yani bakın dikkat edin ha, Allah sanki bu tedbir ayetinde tedbirle bütün problemleri de ortadan kaldırıyor. Yani münafıklara dönüyor Allah. Ve وَاِنَّ muhakkak ki Sizin içinizden لَمَلْ لَيُثَبِّتَنْ Sizi Allah'ın dinine hizmet etmekten, Allah'ın yolunda cevap etmekten alıkoyan insanlar var. Yani diyor ki Allah, gözünüzü açın, birileri tedbir adı altında sizi Allah'ın yorumundan alıkoyorsa, bilin ki yalan söylüyor, münafıklar. Nasıl münafıklar yeminlerinden hasına sığınırlar? Bunlar da tedbir kavramının arkasına sığınıp sizi Allah'ın yolunda yapmanız gerekenlerden alıkoyuyor diye. Ve bakın kardeşler size başka bir şey söyleyeyim, başka bir örnek vereyim bununla alakalı. Mesela şimdi bazı kardeşlerimiz Cihat bölgelerinden geliyorlar. Maalesef bu bizim çokça yaşadığımız problemlerden bir tanesi. Bazı kardeşlerimiz Cihat bölgelerinden geliyorlar. Oturuyorlar. Sınırı geçtikten sonra geri dönünceye kadar ne yaşamışsa. Hepsini bütün tafsilatıyla anlatıyorlar. İsimler, belgeler, nasıl geçildiği, kimin insanlık yaptığı, silahları nasıl temin ettiği, hepsini anlatıyor adam, istisnasız. Gidin o kardeşimize sorun. Dedi ki kardeş sen bunları niye anlatıyorsun? Yani sen aklına ekmek kıyınla mı Sen niye bunları anlatıyorsun? Akıl işi midir? Yani İslam'da en gizli olması gereken amel nedir? Cihattır. İslam'da en gizli olması gereken amel nedir? Cihattır. Allah Rasulü sefere çıkacağı zaman, bakın bunu bize İmam Muharib rivayet ediyor, Kâb-ı Mâlike rivayetinde, Allah Rasulü diyor, hiçbir seferinde nereye gideceğini sahabesine söylemezdi. Allah Rasulü sahabeye güvenmiyor, bunu size soruyorum. Sahabe kadar yüzünde güvenilir insanlar var mıdır? Yoktur. Fakat Allah Rasulü bir sefere gideceği zaman, sahabeye nereye gideceğini söylemiyordu. Sana gidecekse sola gideceğim diyordu, sola gidecekse sağa gideceğim diyordu. Ta bu gününe kadar, yani on sene boyunca Peygamberimiz hiçbir zaman nereye gideceğini söylememiş, tek bu çok uzun bir yol olduğu için Allah Resulü insanlar hazırlıklarını yapsınlar diye onlara söylemiş. Allah Resulü bir sahabeye bir mektup verdiği zaman, savaşa seriyeye gönderdiği zaman, falanca yere gelinceler kadar o mektubu açıp okuma diyordu. Yani şimdi zaten sonuçta o adam açık okuyacak mı? O adam açıp okuyacak. Belki yolda adam döner, belki ihtiya Belki kafirlerin eline esir düşer, İnsan, o bilgileri bilmesin diyor Allah Resulü, o mektubu açıp okumayacaksın diye. Gizliliğin en çok gerektiği amel Allah yolunda cihat etmektir. E şimdi o adam geldi oraya, cihatla ilgili bütün meseleleri sana anlattı. Peki şeytan ona nasıl yaklaşıyor kardeşler? Şöyle yaklaşıyor, cihadı anlat diyor, anlat, insanları teşvik et. Geride kalan oranın güzelliklerini, oranın bereketlerini duysunlar, Kaplarında cihada da karşı bir şey olursun, kaplarında cia da karşı bir teşvik olursun diyor. Oysa kardeşler, bu ameli yapan insan Allah'a, Resulüne ve müminlere kayınlık yapmıştır. Allah'a, Resulüne ve müminlere kayınlık yapmıştır. Bakın Allah da böyle bir kelime diyor ya ay yehl din amanu, la taqounu Allaha ve Rasulü ve taqounu amanatikum ve antum taalimun, ey iman edenler. Allah'a kayınlık yapmayın. Resulaha yenilik yapmayın ve bile bile emanetlerinize ayinlik yapmayın dedi Allah Teala c.c. Bu ayet-i kerimeyi Allah Teala c.c. kimin üzerine indirdi? Ebu Lüba'nın üzerine indirdi. Ebu Lüba ve kimdir peki? Bakın Ebu Lüba'nın yaptığı günüm şu. Yani bu ayetin üzerine indiği sahabenin işlemi şudur. Hayber gününde Estağfurullah. Hendek Hendek gününde azap savaşında Yahudiler Müslümanlara ihanet ettiler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki bu Yahudiler ne yapalım? Sa'd ibn-i Mu'ah dedi ki ya ee Allah'ın Resulü bunların erkeklerinin kafasını vuralım, kadınlarını cariye alalım, çocuklarını da köle yapalım. Hükmünü verdi. Peygamber dedi ki vallahi sen yedi kat gıyılın üzerinde hükmeden Allah'ın hükmüyle hükmettin diye. Topladılar bunları, Ebu Lübame de o mecliste bulunuyor. Ebu Lübame meclisten dışarıya çıktı, Baktı karşısında Yahudiler var. Yahudi de Ebu eski dostu, eskiden araları çok iyi. Ebu Luba'da işaret yaptılar, dediler, yani Muhammed bizim hakkımızda ne hüküm verdi? Ebu Luba ve de böyle yaptı. Yani sizi kesecek. Bakın, bu buraya dikkat edin kardeşler, Peygamber beş dakika sonra bu hükmü tenfiz etmeyecek mi? Edecek. Yani ortada aslında gizli bir şey yok. Peygamber zaten bu hükmü tenfiz edecek, beş dakika sonra dışarı çıkacak, toplanın sizi keseceğiz diyecek. Ve Ebu Luba'da açık bir şey de söylemiyor, beş dakika sonra tenfiz edilecek hükmü, Saadet'e yine işaret ediyor ve Ebuluba der vallahi ben o işareti yaptığım an Allah'a ve Resulü'ne hainlik yaptığına anladım. Ve gidiyorken kendini şeyin de bağlıyor. Eee ve direklerine bağlıyor ve diyor ki Muhammed aleyhissalatu vesselam eliyle gelip beni çekmediğini dört sefer. Ben kendimi buradan çözmeyeceğim diye. Ne yaptı bu adam kardeşe bir işaret yaptı. Allah dedi ki ey velileri iman edenler la takunu'llaha ve'l-resule ve takunu emanatikum ve entum ta la ta'lemun. Allah'a ve Resulüne ve amanetlerinize karşı hainlik yapmayınız diye. Onun için kardeşler, dışarıya gelen insanlar da, konuşan insanlar da, bunları dinleyen insanlar da hain hükmündedirler. E sen gibi bu adama şeytan desek ki gel seninle beraber bir hainlik yapalım. E bu işin adı hainlik, gel dese seninle beraber bir hainlik yapalım. Nasıl? Şöyle Müslümanların sırlarını ifşa eden, yarın öbür gün kafirler bir operasyon yapacakları zaman benim senin yüzünden böyle kafirlerin elinde kabak gibi tablo olsun ellerinde, her şey böyle net bir şekilde, ihtilaf nerede, Müslümanların zaafları nerede, problemler nerede, hepsini bilsinler. Hadi oradan pis şeytan diyecek. Ben Allah-u Rabbime, dinime ve kardeşlerime hainlik yapmam. Ama şeytan ona yaklaşıp bir kardeş, anlatalım insanlar cihada karşı kalplerinde bir sevgi olursun, Allah yolunda cihad etsinler dese, şekil görüldüğü gibi maalesef insanlar Celle'nin dinine bu surette hainlik yapıyorlar. Onun için kardeşler, yani aslında benim daha vereceğim çok örnek var. Fakat vakit olarak da biraz geç oldu, dersimiz uzadı. Fakat şunu söyleyebilirim, yani bu süsleme konusu farkındaysanız çok tehlikeli bir konu. Şeytan size haram olur, Allah'ın yasakladığı bir şeyi. Güzel bir kılıf içine sokuyor, bunu size güzel bir kılıfla getiriyor, önünüzden koyuyor. Ve siz maalesef İslami bir şey yaptığınızı zannederken İslami bir şey yaptığınızı zannederken beraberinde Allah Azze ve Celle'nin dinine hainlik etmiş oluyorsunuz. Mesela buna neyin örnek verebilirim? Ayetlerin öyle olduğu için söylüyorum. İnternette insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi e, normalde mesela dediğim bu mecliste bir şey olmuş örnek veriyorum. El meclis o el Meclisler ama Yani bu mecliste bir olay olmuşsa. Sen bu meclisten kalktığında benim sana bunu hiç bir yerde anlatma dememe gerek yok. Zaten meclisler amanetledir. Adam yazmış, falanca gün falanca mescitteydim, falanca Müslümanlar da oradaydı. Filanca adam falanca adama şunu dedi, ben ya Allah'tan korkunuyor Yani Allah'tan korkmak lazım, gerçekten Allah'tan korkmak lazım. Bu nasıl bir göğüş yetliktir? Yani bu nasıl bir gereksizliktir? Ben, i̇nternet bu anlamda Müslümanların propagandasını yapmanın yeridir. Hayır. Bundan sadece Müslümanlara zarar veren şeylerdir. Doğru mu kardeşler? ve belki bu kardeşimize şeytan gelseydi, gel bir hainlik yapalım, gel böyle elinden dininden emin olmayan bir insan ol. Müslümanların arkasından müiş deseydi, adam belki de bir tonarafı Müslüman, ben Müslümanlara zarar vermem. Fakat şeytan ona bu kapıdan yaklaştığı zaman, maalesef insan bunu yapabiliyor. Hakkeden mesela benim çokça şahit olduğum, Örneklerden bir tanesi, yani vakit geçiyor aklınıza evvel edin. Fakat önemli olduğu için inşallah verin, gıybet meselesi. <gülüyor> yani mesela diyelim ki, benle kardeşim beraber oturuyoruz. İşte şu kardeşimizin bir problemi var. Şimdi ben bu kardeşe desem ki, gel Emre kardeşin gıybetini, isim neydi abi? Erdoğan. Erdoğan abi. Erdoğan abi desem, gel Emre kardeşin gıybetini yapalım. Erdoğan abi diyeceksen iyi misin? Yani Kendinde evet. iyi misin? Oturalım. Emre kardeşimizin keybetini yapalım. ve şeytan bize dese, o tarafa gittirik, estağfurullah, sen şeytan mısın, nesin?" diyecek. Baba şimdi ben oturuyorum, bakın kardeşe, dikkat edin, başlıyorum. Emre kardeş aslında çok iyi bir kardeş. Hı. Zaten böyle başlayan cümlelerin sonu genelde keybeti de Allah razı olsun, ben Emre kardeşi çok seviyorum. Yani gerçekten Emre kardeşimiz çok güzel ahlaklı bir kardeşimiz. Ama, ama amardan sonrası cehennem işte. Belki kardeşte bir şey var. Size i̇şte şöyle bir problem var ya işte e, aslında falan ne yapıyorsunuz siz Allah için şu anda ne yapıyorsunuz siz sorsan ya o kardeş ıslah olsun diye o kardeşimizi düzeltelim diye size i̇şte biz kendi aramızda hani konuşuruz valla bir de şöyle bir şey var o da çok iyi biz gıybet gibi olmasın ya zaten gıybet yapıyorsak değil gıybet gibi olmasın mı kaldı misel hani gıybet gibi olmasın e, fakat işte falan filan der kardeşler diye. Yani Allah Celle sana böyle bir hakkı vermemiş. Sen insanlar hakkında konuşmak suretiyle insanları evet. ıslah etme hakkı Allah tarafından, Müslümanlar tarafından sana böyle bir hak verilmemiş. Onun için sen hangi isim adı altında Müslümanlar aleyhinde konuşursan konuş, senin yapmış olduğun bu işin adı ibettir. Sadece dediğim gibi problem şeytan yapsa gelen ibadet eden adam zaten kendisi itiraz edecek. Fakat şeytan adama süsleme sanatıyla yaklaşıp "Ya kardeşimizin bir problemi var. Hadi konuşsaydık şunu bir çözseydik." dediği zaman Kardeşinin bir problemi varsa git, kardeşinle konuş. Yani benim bir problemim varsa Ahmet ile Ali ile Veli ile niye konuşuyorsun? Gel benimle konuş, gelderek bana nasihat et, kabul ettin sen ne Allah'a hamd edersin. Kabul etmediyse ne, sen kendi üzerindeki sorumluluğu en azından yerine getirmiş olursun. Doğru mudur? Onun için kardeşler, Peygamberlerin de düşmüş olduğu bu tuzaktan Allah'a sığınalım ve bunlar benim verdiğim sadece örnekler. Fakat dediğim gibi inşallah sizler, Herkes kendi hayatını bir teftiş ederse, şeytan bana süsleme sanatıyla hangi yollardan yaklaşıyor e, diye, o zaman inşallah daha faydalı bir ders olmuş e, olur. Ve dedim yani süsleme en başa almamın sebebi, çünkü şeytanın yeni yüzünde oynadığı ilk oyun süsleme sanatıydı. Adem Aleyhisselamız süsleme sanatıyla kandırdı. Allah Azze ve neden ondan duan, bizleri şeytana karşı basiretli kılması, o düşmana karşı bizi takva azlığıyla azıklandırmasıdır. O'nun zahiri vebatini bütün oyunlarını hem bize hem de Müslüman kardeşlerimize göstermesidir. O'ndan bize bir nez'a, O'ndan bize bir lemse, O'ndan bize bir hemze dokunduğu zaman takvalı insanlar gibi Allah'a zikredip O'nun şerrinden Allah'a sığınmayı bize nasip etmesidir. وَأَخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ